97. konu, Hazreti Peygamberin Beni Am ve Beni Muharib kabilelerini İslam'a davet etmesi, rasul Ekrem peygamber olduktan sonra 3 sene gizli çalıştı, ortaya çıkmadı, 4. senede davasını ilan etti, 10 sene durmadan davasını Mekke'de neşrediyordu, haç mevsiminde hacıların konaklarını ziyaret ediyor, Ukaz, Mecen ve Zulmecaz panayırlarında Rabbinin risaletini tebliğ edebilmesi için onları kendisine yardımcı olmaya davet ediyordu, bunun karşılığında onlara cennet vardı. Fakat onlardan hiç kimsenin ona yardım ettiği görülmedi. Hatta Rasul-ü Ekrem kabileleri soruyor, kabile kabile konakladıkları yerleri araştırıyordu. Böylece Beni Amir bin Sa, sağ kabilesine vardı. Beni Amir'den gördüğü eziyeti hiç kimseden görmemişti. Onların yanından ayrıldı. Onu taş yağmuruna tuttular. Bu taş yağmuru arasında Rasul-ü Ekrem Beni Muharib bin Hasefe kabilesine geldi. Aralarında 120 yaşında bir ihtiyar gördü, Resulullah onunla konuştu, kendisini İslam'a davet etti, Rabbimin risaletini tebliğ etmem için bana yardımcı ol, dedi, ihtiyar, ey kişi, Resulullah'ı kast ediyor, kavmin senin haberini daha iyi bilirler, Allah'a yemin ederim, seni kabul eden bir kişi ailesinin yanına şuraya gelenlerin en şerlisi olarak dönmüş olur, Kureyş'in kahrına uğrar, kendini bizden uzak tut, başka yardımcı ara, dedi, bu sırada Resulullah'ın baş düşmanı ve amcası Ebu Leheb de ayakta bekliyordu, o muharibinin konuşmasını dinledikten sonra muharibinin yanına gitti ve eğer hacıların tamamı senin gibi olsa, bu adam, Resul-ü Ekrem'i kastediyor, üzerinde bulunduğu dinini terk eder, bu adam sapıtmıştır ve bir yalancıdır, dedi. Muharibi, 120 yaşındaki ihtiyar, vallahi sen onu daha iyi bilirsin, zira o kardeşinin oğludur ve senin bir parçandır ve çok yalancıdır, dedikten sonra şöyle devam etti, Ey Ebu Utbe, Ebu Leheb'in künyesidir, bu adamı cinler çarpmış olabilir, bizimle beraber, kabilemizden bir kimse bulunmaktadır ki cin çarpanları tedavi eder, yani yeğenini götür de tedavi etsin, fakat Ebu Leheb bu söze hiçbir cevap vermedi, fakat yine de Rasulullahı takip edip, o bir Arap kabilesine gittiğinde, arkasından, bu adam sapıtmıştır diye bağırmaktan da geri durmadı.